Allah, ya Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim Acaba hangisi daha hayırlı? İlim mi, mal mı? İslam'ın dördüncü Raşid halifesi Ali radiyallahu anh, meşhur talebelerinden birisi olan Kümeil bin Ziya'da bazı nasihatlerde bulunur. İmamın nasihatleri içerik olarak çok güzel, çok hoştur. Her Müslümanın son derece dikkat etmesi gereken hususların altını çizmiştir. Lakin bunların içerisinde bir bölüm vardır ki bu bölüm özellikle dikkate şayandır. Ali radiyallahu anh bu bölümde ilimle malı karşılaştırmış ve ilmin her halükarda maldan daha üstün olduğunu vurgulamıştır. Bakınız. İmam Ali radıyallahu anh talebesi Kümeyl'e ne diyor? Ey Kümeyl! Bilmelisin ki ilim maldan daha hayırlıdır. Çünkü ilim seni korurken malı sen korursun. İlim hakim, mal ise mahkumdur. Harcamada bulunmak malı azaltırken ilimden harcamak onu artırır. Bu nasihat gerçekten de çok önemli ve üzerinde düşünmeye değerdir. Ali radıyallahu anh'ın bu tespitinin ardından kendisinden sonra gelen ilim sahibi kimseler bunu düşünmüş ve ilmin hangi yönlerden maldan daha hayırlı ve daha üstün olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. Şimdi burada İslam alimlerinin Ali radıyallahu anh'ın bu nasihatinden hareketle ilmin maldan üstün olduğunu söyledikleri yerleri zikretmeye çalışacağız. Allahu Teala hepimizi gereğince nasihat alanlardan eylesin. İlim maldan üstündür. Çünkü 1. İlim peygamberlerin, mal ise kralların ve zenginlerin mirasıdır. 2. İlim sahibini korur, malı ise sahibi korur. 3. İlim harcandıkça artar, mal ise harcandıkça azalır. 4. İlim kabirde dahi sahibiyle beraberdir. Mal ise sadaka-i cariye olması müstesna, ölümüyle birlikte sahibinden ayrılır. 5. İlim hakim, mal mahkumdur. 6. Malı iyi kötü, Müslüman kafir herkes elde edebilirken, faydalı ilmi ancak mümin elde edebilir. 7- Alime krallar da ihtiyaç duyar, insanlar da. Mal sahibine ise elinde avucunda bir şeyi olmayan muhtaç kimseler ihtiyaç duyar. 8- Mal sahibi zaman zaman fakir duruma düşebilir. İlmin ise yok olması söz konusu değildir. 9- Mal insanı dünyaya kul eder. İlim ise insanı Rabb'e kul olmaya çağırır. 10. İlimle gelen mutluluk daimidir. Mal ile gelen mutluluk ise geçicidir. 11. Alimin kadru kıymeti zatındadır. Zenginin kıymeti ise malındadır. 12. Zengin malı ile insanları dünyaya çağırır. Alim ise ilmi ile insanları ahirete çağırır.